Dua esnasında fitneden Allah'a sığınırken Allah'ım ben fitnelerin dalalete düşürenlerinden sana sığınırım demelidir. Evet kardeşlerim, fitne böylesine umumi ve şumurlu olduğu için aleyhissalatü vesselam bir kimse dua esnasında fitneden Allah'a sığınırken Allah'ım ben fitnelerin dalalete düşürenlerinden sana sığınırım demelidir demiştir. Çünkü sizden hiçbiriniz fitnelerin şumulu dışına çıkamaz. Çünkü Allah mallarınız ve evlatlarınız sizin için ancak bir fitnedir buyurmuştur. İşte bunun için kardeşlerim dua sırasında öyle söylemek gerekir. Yoksa Allah'ım ben sana fitneden sığınıyorum demek doğru düşmez. Demek ki fitne kalplerin körüğü, imanın mihen taşı. İmanında gerçek olanla yalan olan onunla ortaya çıkıyor. Bu hususta şu ayeti unutmamak gerekir kardeşlerim. Biz onlardan öncekilerini de fitneye, imtihana tabi tuttuk. Elbette Allah sadık olanları da bilecek yalancı olanları da diyor bu demek ki fitne insanları kısım kısım ayırmakta onun sayesinde sadık kim yalancı kim belli olduğu gibi mümin kim münafık kim iyi kim kötü kim açığa çıkıyor fitneye karşı sabreden için fitne bir rahmet vesilesi olmakta ve sabreden kişi ondan necat bulmakta sabretmeyen ise ondan daha beter fitnelere maruz kalmaktadır. Dünyada herkes mutlaka fitneye maruz kaldığı gibi fitne ahirette de vardır. Nitekim Rabbimiz o gün onlar ateş üzerine yakılacaklardır. Kendilerine fitnenizi tadın. Acele isteyip durduğunuz şey işte budur denilecektir diyor zahriyatta. Demek ki cehennem ateşi dünya fitnesini Sabırla karşılayamanın, karşılaya, karşılayamayanın fitnesi. Nitekim Rabbimiz biz onu zalimler için bir fitne kıldık diyor Zakkum ağacı hakkında. Evet, demek ki kafirler, yüce Allah'ın bildirdiği Zakkum ağacını bu dünyada inanmayıp yalanlamış olduğu için ahirette ondan yemek durumunda kalacaklar. Böylece bu onlar için bir fitne olmuştur. Yine kardeşlerim, Yüce Allah'ın cehenneme müvekkel kıldığı meleklerin sayısının 19 olduğu haber verilmiş olması da kafirler için bir başka fitnedir. Allah'ın düşmanı Ebu Cehil, Muhammed sizi 19 melekle mi korkutuyor? Sizden 100 kişi o 19 melekten birini şiddetle yakalayıp yere sermesi, sonra da cehennemden çıkıp gitmesi imkansız mıdır? İçinizden 100 kişi bunu yapmaktan aciz midir? Bunu takiben Ebu Lesed'de Selamünaleyküm. Sağ olasın. El Kureyş topluluğu, kıyamet günü olduğu zaman ben sırata doğru hepinizin önünde yürüyeceğim. Sonra sağ omuzumla o 19 melekten 10'nu defedeceğim. Sonra sol omuzumla da 9'unu defederek cehennemden çıkıp gideceğim. Tabi dost doğru cennete gireceğim. Görüldüğü gibi kardeşlerim cehenneme müvekkel büyük meleklerin sayısı onlar için dünyada bir fitne olmuş. Ahirette daha büyük bir fitne olacak. Rabbimiz bizi zalimler için bir fitne kılma. Evet kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde ben benden sonrasına erkekler için kadınlardan daha zararlı bir fitne bırakmış değilim diyor. Bir imtihan evi olan şu fani dünyaya zaten imtihan için gönderilmiş bulunan insanoğlunu tek başına mütalaa ettiğimizde de görüyoruz ki o kendi içinde ve dışında olmak üzere pek çok şeyle imtihana tabi tutulmuş. Nefsani duygu ve arzuları ile kendisini azdıran ve günahları süsleyip cazip gösteren şeytanıyla şeytan tinetli kimseler ile gördüğü ve duyduğu cazip şeyler ile hep imtihan olup durmakta. Bir de bunlara onun inancının zayıf olması yakininin zayıf olması kalbinin zayıf bulunması sabrın acılığı hazır ve peşin zevklerin cazip oluşu nefsin daima dünya süsüne meyletmesi iman ve tevhidinin semere, müka semere ve mükafatının acilen ve peşin değil de ahirette verilecek olması gibi hususlar eklenince gerçekten olmanın imtihanı daha bir zor olmakta daha büyük bir ciddiyet kazanmaktadır Allah imanı seven küfrün, fıskın isyanın her türünden uzak kılan insanlardan olsun eylesimizdir kardeşlerim fitneler iki kısımdır birincisi şüphelerden kaynaklanan, ikisi de şehvetlerden kaynaklanan. Şüphelerden kaynaklanan fitneler, gerçekten fitnelerin en büyüğüdür. Bir kimse de bazen bu kısım fitneler bulunur, bazen her iki kısımda birden bulunur. Şüpheden kaynaklanan fitneler, kişinin ilim ve basiretinin zaafından meydana gelir. Eğer buna o kişinin niyetinin fasit olması, ve hevasına düşkünlüğü gibi unsurlar da eklenirse fitne daha da büyür. En büyük bir musibet haline alır. Bir kimse ki niyeti kötü, hevasına düşkündür. Allah Resulü vasıtasıyla gönderdiği hidayet hakkındaki ilmi ve basireti daizdir. Elbette neticesi de böyle olacaktır. Böyleleri onlar ancak zannına ve nefislerine, hevasına uyuyorlar denilen ayette haber verilen kimselerdir. Şüphelerden ilmin ve basiretin zayıflığından gelen fitnenin sonu küfür ve nifaktır. Bütün münafıkların ve bidat ehlinin fitnesi de bu kısma girer. Onlar nifak ve bidatlarının şiddeti ve kuvveti nispetinde küfre yaklaşmış olurlar. Onların bidata düşmesi hak ile batılı dalalet ile hidayeti birbirinden iyice seçemedikleri bu hususta şüphe ve iştibahe düşmelerindendir. Kardeşlerim bu fitneden kurtulmanın yolu sadece ve sadece sırf Allah'ın Resulüne uyma, dinin her meselesinde sadece onu hakem bilme, zahirde ve batında, akayitte ve ahkamda amal ve ahvalda sadece ona ittiba etme sadece onun ümmet olmadır İşte bu doğru yolda bulunan kimse imanın hakikatlerini de İslam'ın hükümlerini de ondan alır o Allah'ın sıfat efal ve isimlerinde neyi ispat etmişse onları ispat edip onun nehyettiklerini de nehyeder tıpkı namazını, zekatını, abdestini kuşlünü, namazını ramazan orucunu, haccını, ahkamını ondan Aldığı gibi. Evet kardeşlerim. Fitne bazen fasit bir anlayıştan, bazen asılsız bir haber ya da rivayetten, bazen hakikaten kişiye gizli kalmış olmasından, bazen de niyet ve maksadın kötü olmasından meydana gelir. Bütün bunlar şüphelerden kaynaklanan fitnenin sınıfına girer. Tabi bunlar da kulun iradesinde, bozukluktan, ahlakının yoksunluğundan, basiretindeki körlükten işlediği günahlardan hasetinden meydana gelir. Fitnelerin ikinci kısmında şehvetlerden kaynaklanan fitnelerdir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala bir ayetinde fitnenin her iki kısmında zikretmiş ve şöyle demiştir. Siz de sizden öncekiler gibi yaptınız. Onlar kuvvetse sizden daha yaman Mal ve evlatça sizden daha çoktular. Onlar kendi paylarına düşenle zevklerine baktılar. Sizden öncekilerin paylarına düşenle zevklerine baktıkları gibi. Siz de kendi payınıza düşenle zevkinize baktınız. Ve o batıla dalanlar gibi siz de daldınız. Onlar yaptıkları dünya ve ahirette boşa gitmiş kimselerdir ve ziyana uğrayanlar da onlardır demiştir TB 69'dan işte bu ayetler her iki kısım fitnenin kaynağına temas etmiş onların dünyadan paylarına düşen şehavet ile zevklerine baktığını ve şüphelerden kaynaklanan bir takım batıl inanç ve düşüncelere daldıklarını haber vermiştir aynı zamanda din ve maneviyatın bu iki fitne yoluyla fesada uğradığı da dikkati çekmiştir nefsinin hevası sebebiyle fitneye düşmüş kimselerden bir de dünyalığının çoklu sebebiyle basireti körelmiş kimselerden çok sakının kardeşlerim facir alimlerin abid cahillerin fitnesinden ciddi bir şekilde sakınıp korunun çünkü bu ikisinin fitnesi fitneye müsait her zayıf kişinin fitneye düşmesi için yeterli sebeptir Kardeşlerim, asıl olan akıl nuruyla din nurunun birleşmiş olmasıdır. Fitnenin o kısmına da bu kısmına da kapılmamak için asıl olan akıl nuruyla din nurunun birleşmiş olmasıdır. Bir kimse ki kendi şahsi düşüncesini İslam dininin hükmüne tercih ve takdim ediyor veya aklını uyacağı yerde nefsinin hevasına uyuyor işte böylesinin fitneye kapınılması kaçınılmazdır. Böylesi yakasını ne şüphe fitnesinden kurtarabilir ne de şehvet fitnesinden. Mümin daima şüphelerden gelen fitnelere karşı yakini bir iman ve ilimle karşı koymalı. Şehvetlerden gelen fitnelere karşı da sarsılmaz bir sabır ve azimle karşı çıkmalıdır. Evet. Allah bizlere rahmetiyle yardım etsin imanı sevdirsin küfrü, fıskı, isyanı bizden uzaklaştırsın kardeşlerim. fitnelerin her iki kısmında da salim olan saadet ve kemale erer onun için husule gelen bu iki büyük gaye aynı zamanda hidayet ve rahmet denilir Rabbimiz subhan Teala Musa ile Hızır'ın kıssasında Musa ile uşağı orada kullarımızdan bir kul buldular. Biz ona katımızdan bir rahmet vermiştik ve ona katımızdan bir ilim öğretmiştik. İşte bu ayet Hızır'a hem rahmet hem de ilim verilmiş olduğunu bildiriyor ki bunun bir benzeri de Ashab-ı Keyif hakkında nazil olmuştur. O gençler mağaraya sığındılar da Rabbimiz bize katından bir rahmet ve bize şu işimizden bir kurtuluş yolu hazırladı dediler. Bu ayette geçen reşat ilmi nafidir. Faydalı olan olanı bilme ve onunla amel etmektir. Reşat ve hidayet yalnız başına kullanıldığı zaman diğerinin manasını da kapsar. İkisi birlikte zikredildiği zaman ise hidayet veya huda hak ve hakikati ne olduğunu bilme raşette de bu bilgiyle güzelce amel etmek manasını ifade eder. Bu ikisinin zıttı ise gay ve ittibaül hevadır. Yani azgınlık ve nefsinin arzusuna tabi olmaktır. Kardeşlerim anlatmak istediğimi şu. Bütün bu ayetlerden alacağımız ders her kim şüphe ve şevhet fitnelerinden salim kalırsa onun için raşet, rahmet hidayet, saadet ve felah hasıl olmuş demektir. Evet. Allah bizi onlardan kalsın. Yüce Rabbimiz kitabında ve onlar dediler ki Ey Rabbimiz bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğritme hidayetinden ayırma bize katından bir rahmet ver şüphesiz sen çok bağış yapansın Alimran 8 Allah'ın bizi onlardan kıl Kardeşlerim Yüce Allah mübarek Ramazan ayında inen, inmeye başlayan Kur'an'ın Kur'an ayetlerinin bütün insanlığa hidayet olduğunu Doğru yolu gösterdiğini, hakla batılı, doğru ile yanlışı birbirinden iyice ayırt ettiğini, kendisine inanıp uyanları doğruca Allah'a onun rızasına ve likasına ilettiğini haber veriyor. Bir ayetinde de Kur'an'ın bütün insanlık için vesaire gönül gözlerini açan ilahi bir nur olduğunu haber veriyor. Şimdi bu ayette geçen vesaire kelimesi üzerinde biraz duralım. Bu ayetin güzellik ve özelliklerinden bazılarını arz edelim. Vesair, basiret kelimesinin cemi yani çoğuludur. Basiret ise fe ile vezninde olup mu manasındadır. Ya mubsiratun limen tahap tabassar, görmek isteyene hak ve hakikati gösteren demektir. Bilindiği gibi Arapçada ipsar maslarından gelen ebsara fiili, lazım fiil olarak da metaaddi fiil olarak kullanılır. İlgili ayette geçiren geçen basiret kelimesinin çoğulu bulunan besair de mubsırat demektir. Keza İsra suresindeki Semud kavmine verilen dişi deve ile ilgili gelen ayette mubsıraten kelimesi de böyledir. Mealen biz Semud'a da açıklayıcı bir mucize olarak dişi deve vermiştik. Evet. Mupsiraten Ey mübeyyine ten mucubeten lit tebassuri şeklindedir yani açıkça bildirici gönülleri aydınlatıcı nura ve basirete erdirici demektir Kur'an tam bir hidayet basiret açıklayıcı ve tepsiradır yani açıkça göstericidir kardeşlerim Allah hadi, Kur'an huda, kulda hidayete kabildir. Allah'ın hidayet vermesi veya vermemesi meselesine baktığımızda denilir ki Allah bütün kullarına için hidayet buyurmuyor? Niçin her bir kulunun kalbinde hidayetin tesirini yaratmıyor? O kalpte bir fiil hidayetin hususunu neden murad eylemiyor? Evet bu gibi sorular çok meşhurdur. Fakat bunun cevabı daha önce de verdiğimiz gibi esasen bütün meseleleri olduğu gibi bu meseleyi de açıklayan Kur'an'dır. Biz de Kur'an ışığında bunu biraz açıklayalım. Mesela Rabbimiz Subhanahu ve Teala ayet-i kerimesinde Allah onlarda bir iyilik olduğunu bilseydi elbette onlara işittirirdi. Onlara eşittirseydi bile yine onlar yüz çevirecek döneceklerdi. Enfal 23'te. İşte Rabbimiz bu ayetiyle onlardan ihtidai, onun hidayetiyle hidayetlenmeyi kestettiğini haber veriyor. Fakat niçin kest de bildiriyor. Yüce Rabbimiz onların kalbine hak ve hakikati işittirmemiş onların kalpleri bunu bununla faydalanacak şekilde ne yapmamış işitmemiştir. Bunun sebebi onların kalplerinin bunu kabul etmemesi. Çünkü onların kalplerinde bir hayır yok. Hayır olmadığı için Hakk'a boyun eğmemekte, Hakk'ın hidayetini işitmemekte, istememektedir. Çünkü bir kalp kendisinde bulunan hayır ve iyilik sebebiyle Hakk'ı arar ve ister. Onu kabul eder ve ona teslim olur. Onu sever ve ona meyleder. Hatta bu hususta çok hırslı olur. Onu bulduğu zaman zafer kazanmış bir kumandanın sevincinden daha büyük sevinçleri yaşar. Onların kalplerinde ise böyle bir hayır ve iyilik yoktur. Yani onlar iyiliği değil kötülüğü istemekte, hakkı değil batılı aramakta, hakkı değil batılı sevmekte ve ona hırslı bulunmaktadır. Bunun için hak ve hidayetten uzak bulunmaktadır. Evet Allah'ın hidayeti onların ayağına kadar gelmiş, onlara seslenmiş, hatta manen onların kalplerinin üzerine inmiş, Toprağın üzerine yağan yağmurun inmesi gibi yağıp inmiştir.